Muhterem kardeşlerimiz, günümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak okunan ayetleri kerimenin muhtevasından Cenab-ı Hak kalplerimize, davranışlarımıza, ibadetlerimize ruhaniyetler nasip eylesin inşallah. En üstün varlık insan. Sayısız mahlukat. Cenab-ı Hak en üstün olarak insanı etti Ve bu dünya insan için halk oldu. Bir imtihan dergahı içindeyiz. E bu imtihan aleminden gerçek aleme geçeceğiz. Cenabak Darus selam yani cennete davetinin şartlarını bildiriyor. Ey iman edenler buyuruluyor. Yüz küsur ayette Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler diye mesajlar veriliyor. Yani bu ey iman edenlerin muhtevasına girebilmek, ibadetlerimiz, muamelatımız hal ve hareketlerimiz, bu iman edenler mesajların içine girmesi. E bunun da neticesi Cenab-ı Hak dar Selam'a davetiye. Tabi bu iman edenlerle Cenab-ı Hak'la dost olma durumu var. Yani kainatın Halik'iyle dost olma durumu var. Cenab-ı muhtelif mükafatlar bildiriyor. La hafun aleyhim ve lâhim buyur. O büyük İnfirak gününde mahzun olmayacaklardır buyuruyor kıyamet gününde. Üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Son nefesimizde selamet olacağız bildiriyor. Melekleri ineceği, müjdeleyici bildiriliyor. Bu iman edenler ayetlerinden bir kısmını tahminim 810 ayet Hafız Efendi kardeşime okudular. Bu talimatlar ilk okunan ayet Cenab-ı yardım isteme. Cenab-ı Hak'tan nasıl bir yardım dileyeceğiz? Ey iman edenler Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin buyuruyor. Demek ki sabır bir imtihandır. Cennette sabır yok. Dünyada sabır. Yani değişen şartlar karşısında muazeneyi, dengeyi bozmamak. Namaz ise cenab bir beraberlik, mülakat. Secde ve yaklaş buyuruluyor. Kalp ve beden ahengi içini bir namazla maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı cenabaka arz etme namaz. Dengeyi bozmadan mazini bulmayan sabırla iç alemimizi problemlerimizi Cenab-ı Hakk'a namazda arz etme. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zor anlarda ya bir arzumuzun yerine gelmesi için Rıza-i uygun olarak sallallahu aleyhi ve sellem hacet namazı tavsiye eder. Hacet namazı kılmamızı. Ve sabrımızı, sabredenlere müjdeler olsun Cenab-ı Hak buyruluyor. Ve sabır dengesini iyi koruyabilmek. Yani namazla sabrı selamet için iyi kullanabilmek. İbrahim Mısır'a girdi, Firavun gümrükçülerine haber gönderdi. Cemal sahibi bir kadın gelirse benim yanıma getirilsin diye. Sare de Cemal sahibi bir hanımdı. Mısır'a girerken gümrükçüler haber verdi. güzel bir kadın geldi dediler Mısır'a. İbrahim Aleyhisselam'ı sarayın bahçesinde bıraktılar. Sare validemizi sarayın içine aldılar. Sare validemiz semen iki rekat bir hacet namazı kıldı. Piravun yanına geldi. Yaklaşırken bir feş durumu geçirdi. Aman dedi, bu kadını uzaklaştırın dedi. Hatta dedi, Hacer'i de yanına verin de bana dokunmasın dedi. Dediler, siz cemale bir kadın istemiştiniz. Öyle ama dedi, kadında bir tuhaf haller var dedi. Ben değişmeye başladım dedi. Belki biraz daha yanımda kalsa ben tamamen felç olacağım dedi. Aman alın buradan götürün dedi. Bellahısıl canlı bir misal. Bu hacet namazı değişen şartlar karşısında sabır ve hacet namazlarına Cenab-ı Hakk'a namazla iltica edebilmek. Bir talimat bu. İkinci okunan ayet. Bakara'nın 254. ayeti Ey iman edenler Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, ahbaplığın fayda vermedi. Hiçbir şefaatinde olmadığı bir gün gelmedence severdiğimiz rızıklardan Allah için dağıtın buyruluyor. Allah yuna harcayın buyuruluyor. Yani demek ki burada 200 küsur yani infak kelimesi geçiyor. İnfak Cenab-ı Hakk'a giden bir tünel. Yani lillah Allah için verebilme. Allah sana celle celalühu her şeyi veriyor. Sabah görüyoruz, ölüyoruz, akşam görüyoruz, barınıyoruz. Her şey ikram, baharın ikramı ayrı, yazın ikramı ayrı, sonbaharın çeşit meyveler, sebzeler, manzaralar vesaire. Cenab-ı Hak devamlı bir ikram halinde. Cenab-ı Hak sizde ikram edin buyuruyor. infak edin buyuruyor. O tehlikeli gün hiçbir şeyin dostluğun, arkadaşlığın, hukukun ana, baba vesaire hiçbirinin şefaatin fayda vermediği bir gün gelmeden evvel infak edin, buyruluyor. Diğer bir ayette münafıkın sonunda Cenab-ı Hak bir son nefes anını bildiriyor. Son nefes anında bazı perdeler açılıyor. O perdelerden hayatın manası bir anda gözler önüne geliyor. O zaman kul diyor ki, ayet-i kerimede, ''Ya Rabbi tehir etsen, infak etsem, yani Rabbimin bize ihsan ettiklerini bir de kullara ihsan etsek ikram etsem ve sadıklardan salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruyor demek ki bir son nefeste efendim bu Herkes bir pişmanlıkla gidecek yani salih de bir pişmanlığıydı keşke daha öteye gitseydim diye tabi fasın durumu çok daha ayrı onun dünya hayatı bir fırsat ve bir sefere mahsus İkinci de bir hayat hakkı yok, kazanma yok. Kabirde bir kazanma yok. Kıyamet gününde bir kazanma, kaybetme yok. Yunedi Bağdadî Hazretleri dünyanın bir günü ahiretin bin senesinden hayırlıdır diyor. Çünkü de dünyada diyor kazanma vardır. Ondan sonra kazanma ve kaybetmediği bir şey yoktur. Hesap kitap vardır. Cenab-ı Hak da bize bir ölçü veriyor. Cenab-ı Hak biz ne kadar seviyoruz? Acı kemin 4. günün başında Cenabak "Lentenal bir rahdatün sevdiklerinizden vermedikçe hayrın kemaline Cenabak'a yaklaşamazsınız." buyuruyor. Cenabak'a dost olamazsınız. Sevdiğimiz bir faniye ne kadar emek veriyoruz? Cenabak'ın rızasını elde etmek için ne kadar gayret gösteriyoruz? Bunun için Cenabak bir yol bize veriyor. Bir imtihan, bir iç ailemizin röntgeni. Ne kadar Cenab-ı seviyoruz, Cenab-ı için o kadar verebilmemiz. Aley bir de nefis girmeyecek, başkası girmeyecek ve uzun sadakat Cenab-ı Hakk'a verilecek. Diğer okunan ayet Enfal Suresi'nde Cenab-ı Ey iman edenler buyuruluyor. Size Peygamber hayat verecek, Şeyleri davet ettiği zaman size hayat kazandıracak, huzur verecek. Dünyada bir cennet hayatı. Size hayat verişleri davet ettiği zaman Allah ve Resulüne icabet edin buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte nasıl bir hayat verecek? İşte asr saadet. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar o devirden daha huzurlu bir devir var mı? İşte o devir Allah Resulü'nün hayat verdiği şeyler bir icabet devri. Kalpler Cenab-ı Hak'la beraber. İbadete bir lezzet halinde, muamelat lezzet halinde, oku, bat, haklar, hukuklar bir lezzet halinde ifade edilmesi. Cenab-ı Hak bize dünyalı bir cennet hayatı bildiriyor. O da Allah Rasulü'nün verdiklerine icabet etme, verdiklerini almak. Yani dini bir lezzetle yaşamak. Demek ki saadet, Hazreti Peygamber Efendimiz ile. Yani onu duymak, onu anlayabilmek, O'nu yakından tanıyabilmek. Yine Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde Allah ve itaat edin buyuruluyor. Enfa Sûreti başındaki ayette gerçek müminler iseniz, gerçek müslümanlar iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin. Yani bir müslüman bir müslümandan hakkını helal edecek, onu ıslah etmeye çalışacak, onunla münakaşa mücadele etmeyecek, onu istikametlendirecek.